İlim ve Cihad Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ön sözde Yani bu ön sözün şöyle bir şeysi var Bir faydası var tabi Çünkü bunu sonda yazıyor ha Son, En son yazıyor Yani kitabı çıkarmadan Evel yazdığı için Yani burada takriben bir özet Mahiyetinde bu yani bütün Yani aslen ana fikrin bir özeti Mahiyetinde ve fikrin de yani o fikrin nasıl gerçekleştiğini, neyin o fikri etkilediğini vesaire zikrettiği için yani o ön söz gerçekten yani okunması gereken ve üzerinde durulması gereken de. Belki yani daha sonra özel ve tarihi kısımlarda belki bazı kısımları sadece öyle üzerinden geçip gidebiliriz yani. Ama şu ön sözü biraz daha yakından takip yani izlememiz gerekiyor. Şimdi şeyden bahsetmişti, derinlik seviyelerinden bahsetmişti son olarak. Yani buraya kadar yani şöyle öyle diyelim, yani o e, küreselleş, küreselleşmiş olan saldırı ha. Yani artık o bir mesele. Onu Müslümanlar anlaması gerekiyor. Onu yani Şeyh-i Musab yani o dönemde görmüş olması hakikaten onun yani gerçekten basiretine, bu mana ferasetine yani delalet ediyor. Ha? Yani o zaman bu küresel saldırıdan haberdar olması ya yani da onu görebilmesi onu önemsemesi onun ferasetine basiretine bir deliline al. El-Muhim diyor ki yani bu küresel saldırıya karşı biz bütün ümmeti seferber etmemiz lazım. Bütün ümmet yani bütün fertleriyle bu savaşa yani bu, dire bu mücadeleye direnişe iştirak etmesi lazım. Herkes yani mümkün olduğu kendisi için mümkün olduğu alanda işte o zaman burada kalmıştık başlıkta mücahit bir üçüncü nesil küresel İslami diriliş nesli için çünkü kendisi burada anlatıyor yani şu zamana kadar yani 2000'e kadar 2000, yani ikinci yani 2000 sonlarına kadar diyor iki cihat nesli e, gelip geçti İki cihat nesil. Bu ilk nesil diyor, cihat fikriyatının meşalesini yakan ve 60'lı 60 yılların başlarından 70'li yılların sonlarına kadar sahada olan nesildi ki, bunları kurucu nesil ve ilk öncüler olarak adlandırabiliriz. Çünkü bunların çoğu henüz 80'li yıllara varmadan bu nurlu yolda şehadet şerbetine içtiler 1960'larda onları inşallah yani kitabın esnasında bunları anlatacak. Cihada, yani cihada tekrar tecid etmiş olan, canlandırmış olan ilk nesil. Ama bunlar diyor, 80'lere var, bunların bu nesil takriben hepsi yani şehit olmuştu diyor. Sonra ikinci nesil, o da 80'li yılların başlarından 20. yüzyılın sonlarına kadar, yani 2000'lere kadar, bu yani cihat nesli, ikinci cihat neslidir. Ve bu ikinci cihat neslinin özellikle en parlak dönemi Afganistan'da Taliban, Devletinin ikame edildiği dönemi, ikinci neslin en parlak dönemi, en çok yani verim verdiği ve en çok faydaların elde edildiği. Ha şimdi ondan sonra da üçüncü cihat nesli. Şimdi diyor ki üçüncü cihat neslinin ilk erleri bu toprakları cihat eden ikinci neslin son erlerini görme imkanına kavuştular. Yani bu toprakla kastettiği Afganistan'da. Yani üçüncü cihat nesli bu 2000 sonrası. Cihad nesil yani şu anda bizim neslimiz. Hatta yani hatta belki yani işin gerçeği şu anda bir üçüncü nesil. Üçüncü nesil de şu anda cihada aslında bir dördüncü nesile devretme merhalesinde. Ama üçüncü nesil ikinci nesilin sonlarını yani doksan beş sonrası belki olan yani olanları görmüş olanlar. Ve burada önemli olan şey diyor ki... ...üçüncü nesil yani küresel İslami direniş nesli. Tamam yani bu üçüncü neslin... ...diğer evvelki birinci ve ikinci nesle karşı bir farkı var. Bir özelliği var. O da ne? Küresel bir cihat nesli olması. Üçüncü nesil küresel bir cihat nesli. Yoksa birinci ve ikinci nesiller farklıydı. Ha farklıydı. Niçin? Çünkü... Zaten en yani en önemli en esası yani şehu musab bu cihat nazariyesindeki en önemli hususların, esasların birisi o. Çünkü yani İslam İslam ümmeti hep her zaman için ha yani ilk dönemden ta ki sonu yani son olarak 1924'te işte hilafetin ilgasına kadar ilga edinceye kadar Atatürk ve tayfesi İslam ümmetinin başında hep bir idare olmuştur yani hep bir merkezi bir komuta vardı İslam ümmetinde hilafet yani bazı dönemlerde hani o zaman da bölgesel idareler falan işte olmuştur ama daima yani bir ümmet içerisinde ümmeti idare eden bir taraf olmuştur yani ta ki işte o 1924 yani 1. Dünya Savaşı sonrasında işte o Türkiye'de Ankara hükümeti hilafeti ilga edinceye kadar yani muhtasan. O onun yani bu bununla ne etti? Ümmet bir boşluğa düştü. Tamam mı? Boşluğa düştü. O zamana kadar yani başsız olmak yani idaresiz olmak ne olduğunu bilmeyen İslam ümmeti bir başıboş bir bir hale girdi yani. Şimdi ne oldu? Muhimme ne oldu? O başıboş olan ümmetin içerisinde değişik bölgelerde direnişler başladı. Mesela Türkiye'de şey e, kemalistlere karşı bir direniş mesela oldu. <gülüyor>. Cezayir'de daha evvel yani Osmanlı'nın yani Osmanlı'nın yani o 1924 i̇l il hilafetin ilgasının evvelinde elbette zaten Osmanlı için çökmeleri vardı ve Zaten yani birinci Dünya Savaşı e, ve evvelinde özellikle Afrika kıtasında işte Cezayir, Tunis vesaire, Magreb gibi yerler zaten Osmanlı'nın düşmüştü. Hindistanı zaten Osya' Osmanlı kaybetmişti. İngiltere önce Fransa ondan sonra İngiltere vesaire. Ama bütün bu cephelerde savaş savaş devam ediyordu daha Yani bir yani o Hindistan tarafındaki cepheler, Afrika cephesi vesaire. Ama Zaten Osmanlı yani İmparatorluğu zaten çok yani toprak kaybetmişti. Ama özellikle yani bu hi şeyinle hilafetin ilga edilmesiyle de İslam ümmeti tamamıyla bir bir boşluğa düştü ve bölgesel direnişler başladı. Her bir bölge kendi direnişini oluşturdu yani. Abi buradan da bir yani direnişler yani cihat hareketleri içerisinde bir bir kültür meydana geldi. Abi bir bir kültür o ne kültür? Yani direniş kültürü o ne manada? Bölgesel yere bir direniş. Dolayısıyla yani ta bu üçüncü nesile kadar bütün cihat hareketleri bölgeseldir. Tam bölgesel. Yani kendi beldesinde, kendi bölgesinde, kendi ülkesinde bir cemaatleşme... Ve o cemaat, cemaat, o cemaat içerisinde, o cemaat vesilesiyle de o bölgenin idaresine karşı bir kıyam. Tamam hep böyle. Yani cihat hep böyle hareket etmiştir. Yani cihat cemaatleri. Tağ işte şimdi diyor ki bak üçüncü nesil, yani işte içinde bulunduğumuz şu bizim neslimiz, bu küresel bir cihat nesli olması lazım. Çünkü düşmanın saldırısı küresel. Sen küresel bir saldırıya karşı bölgesel, yerel bir direnişe girdiğin zaman onun bir faydası yok. Yani düşman her yönden ve her taraftan saldırıyor ama sen sadece bu cihetten kendini müdafaa ediyorsun. Ne faydası olacak? Sen buradan müdafaa ediyorsun ama bu diğer yönlerden, cihetlerden sana saldırıyor. Sana zarar verecek. Dolayısıyla asıl mesele yani burada bunun bunu anlaşılması. Yani şey de o zaten çağrı da o. Yani ümmetin küresel bir mücadeleye girmesi. Top top Topyekül. Tabii o şey nasıl olacak? İşte zaten el nazarıya da o. Ha şimdi diyor ki 11 Eylül 2001 olayları yaşandı diyor. Onun akabinde de ikinci nesil tamamıyla yani tam manası bir kıyım operasyonuna tabi tutuldu. Yani ekseri Kader'in şehit oldu inşallah ve birçoğu da esir edildi. Yani o ikinci neslin cihat erleri ve özellikle onun ikinci nesilde yetişmiş olan yani cihat önderleri. Ha sonra diyor ki yani bu da önemli şuna kesinlikle inanıyorum ki diyor, özellikle vurgulamak istiyorum ki 3. neslin güç dengelerinin tamamen alt üst olduğu böyle bir ortamda ve şu denli zor şartlar altında cihat bayrağını taşıyabilmesi, kendi köklerini inmesine, seneflerinin tecrübelerini iyice öze, özümlemesine ve hareket düşüncesini bunlar doğrultusunda geliştirip daha ileri boyutlara taşımasına bağlıdır. Yani o önderlerin birinci ve ikinci nesil, Cihad önderlerinin tecrübelerine istifade etmesi lazım diyor. O etmeleri lazım. Onların yollarından, yollarını izlemeleri lazım. O zaman sen onları bilmen lazım. Yani sen kendi cihad tarihini bilmen lazım. Hem yakın cihat tarihini hem de ondan önce cihad nasıl oraya kadar gelmiş ve yani cihad niye böyle bir hale almış? O en büyük muşkile şu anda da aynı muşkile yaşıyoruz kardeş yani şu onun için diyorum aslında şunu bir döncü merhaleye girmek üzereyiz yani yani şurada aslında şu anda kendisi de zaten onu söylüyor ve daha sonra bu eseri yaz ya, ya, ya, merhalelerden kısmında bahsederken Hani kitabın geç çıkmasının belki diyor ilah hikmetlerinin birisi yani şu anda tam manası zamana yani denk gelmesi. <gülüyor> yani şu zamanda tam manası denk geliyor. Çünkü şu zamanda yine öyle bir şeye girdik. Yani bir, bir e, geriye düşüş. Tabi yani zaman içerisinde faydalar vesaire yani kazan kazanımlar elde edildi ya, şüphesiz. Ama yine işte o temel fesat orada. Her bir cihat cemaatinin ki direnişi üstlenebilecek olan sadece cihat cemaatleri. Her bir cihat cemaatinin... ...kendi hesapları peşine koşması. Kendi hesapları. Ha, kendi kendi hedefleri. Kendi ülkelerinde bir şey yapmak. Veyahut da kendi doğrularına göre bir şey yapmak. Bir ortak bir noktada buluşmamaları. Yani bir o küresel olan saldırıya karşı... ...küresel bir cevap vermemeleri. Her biri sadece kendi işini yapması. E her bir cemaat kendi işini yaptığı zaman... ...işte Türkler Türkiye'de... ...onlar orada ki... Yani onu da Afganistan'ın ahvali öyleydi. Afganistan'da o bütün o cihat cemaatleri kendi ülkelerine yönelik çalışıyorlardı. Halbuki düşman çoktan birleşmiş ve yani o sana karşı savaşı küresel bir boyuta taşımak planlarını yapmış ve onu artık tatbik ediyor. Bütün dünyayı sana karşı savaşa yani toplamış. Her bir yani Bütün dünya, bütün ülkeleri o savaşa dahil etmiş sana karşı. Ama sen hala sadece bir düşmana karşı savaş hazırlığını yapıyorsun. Elbette yani başarılı olamaz. Dolayısıyla yani onda yani bir yani senin kendi cihat tarihini, yakın tarih, ondan sonra onun daha öncesini, evvelini elbette bilmek lazım. Artı bu yani bu cihat, senin cihat tarihin... ...umumen bütün yani insanlık tarihi içerisinde... ...ve umumen yani küfür ve, bağ yani küfür ve iman mücadelesi dahilinde... ...hak batıl mücadelesi dahilinde nerede yer alıyor? Buradaki ilişkiler nerede ha? İrtibatlar nerede kurman lazım? Çünkü o kurallar daimidir. Ama o tekerrür ediyor yani. O mücadele içerisinde sen... ...yani sen hak batıl mücadelesini anladığın zaman... O mücadelenin bazı temel kuralları, kaideleri var. O kurallar sürekli tekrarr ediyor. Onu fehmettiğin zaman o zaman ileride vaki olacak olan şeyleri de görebilirsin. Bu gaybi bilmek değildir. Tam bu gaybi bilmek değil. Aklın böyle bir yeteneği vardır. Akıl nedir? Yani bir kuralı anladığı zaman o zaman o kuralı idame edebilir. Mesela mesela ben size bir çizgi çizsem Farz bir çizgi çizdim. Çizginin başına sıfırı koydum. Sonra da beş tane çizgi çizdim. O beşinci çizginin altına da beş rakamını koydum. Sonra bir onun üzerine bir dört çizgi daha çizdim. Ondan sonra beşinciyi çizdim oraya da on rakamını koydum. Bir beş çizgi sonrası on beş rakamını koydum. Bir on bir beş çizgi, çizgi sonrası yirmi rakamını koydum. Ve böyle diyelim kırk beşe kadar böyle çizdim. Sonra kapattım. Ve sana diyeceğim, diyorum ki bundan sonra bu yol nasıl devam edecek, ne diyeceksin? Diyeceksin ki 45'ten sonra 5 çizgi olacak 50 gelecek, ondan sonra 5 çizgi 55 gelecek, sonra 5 çizgi 60 gelecek. Bu ta ki yani artık sonra şeye, şeye kadar ile Evet böyle matematiksel böyle devam eder. Çünkü senin aklın ne diyor? Orada bildiği o bilgilerin yoldan çıkarak onu tamamlıyor, öyle bir kabiliyeti var. Ha şimdi pekala Allah subhanahu ve teala ona müdahale edip orada 50'den sonra kesemez mi? Veyahut da o 45 o kural dahiline gelmiş olan yani o sistemi, o nizamı benim kapattığım yani gizlediğim yerden sonrası elli ikiye ne bileyim yani 60'a 88'e sekize onu bozamaz mı? E, bozabilir. Allah azze her şeye muktedirdir. Lakin Allah subhanahu ve teala yani bir sistem var etmiş. Yani sebeplere bina eden bir alem var etmiş. Tevellüt aleme diyoruz bu aleme. Bir şey bir şeyden meydana gelir. Yani bunlar kurallaşmış. İki erkekten çocuk meydana gelmez. İki kadından da çocuk meydana gelmez. Bir çocuğun meydana gelmesi için erkek ve kadın lazımdır. Pekala çift cinsiyetli varlıklar yok mu dünyada? Kendisini dölleyen öyle çiçekler var. kendisini de döllüyor. Ama o çiçeklere mahsus, o insanda yok. Yani bazı, Allah azze ve Celle bazı kurallar var etmiştir. O kurallara göre dünyada hayat ilerliyor. Ha? Dolayısıyla elbette sen yani tarihinde bazı kuralları anladığın zaman, o zaman o kurallardan yola çıkarak ileride olacak olan şeyleri görebilirsin. Bu gaybı bilmek değildir. Ha peki öyle olacak mı? Hayır öyle olmuyor. Yani öyle olmayabilir de çünkü her şey Allah'ın azze ve Celle elindedir. Ha dolayısıyla Normalde şimdi sen gidişata baktığın zaman demen lazım ki yani bizim ömrümüz çok fazla değil. Yani muhtemelen yani İslam yok olacaktır. Değil mi? Yani sebepler onu gösteriyor. Lakin yok olacak mı? Olmayacak. Ne için? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Yani Allah Subhanahu ve Teala o belki yani e, yeryüzündeki o sebepler ilişkilerine meydana gelmesi gereken bazı olayla Allah subhanahu ve Teala onlara müdahale ediyor. Yani onun iradesi her şeyin üzerindedir elbette ama yani burada konu değil. Ha, burada konu ne? Senin geçmişinden de haberdar olman. Dolayısıyla yani burada hatta bu o kadar önemsiyor ki e, muhakkak diyor bu üçüncü nesil ha. Ve niçin üçüncü nesil? Çünkü üçüncü nesilin Önceki nesillerle irtibatı kopmuş. Tamam mı? Aralarında, senin aranda o eski tecrübe sahibi olan insanlar, tevcih edebilecek olan insanlar senin aranda var olduğu zaman zaten onun vesilesiyle sen yani belirli faydalar elde edeceksin. Onunla beraber yürümen, onunla beraber oturman, onun yani karar tercihlerini müşahede etmen. Bunlar hepsi sana bir bilgi verecek. Ama o insanlara biz kopuk, kopuğuz. İşte geçen dediğim gibi yani şu anda bu öncün yani bizim için öncü nesil olan cihat önderleri. işte Şeyh Eymen gibi mesela yani şu anda belki yani bilinen bilinen tek geri kalmış olan irtibatımız yok. Aslen bizi tevcih etmesi lazım. Değil mi? Tevcih etmesi lazım. Ama ulaşma imkanımız yok. O zaman ne olacak? Yani saha kendi cihat önderlerini yetiştirme mecburiyetinde ha veyahut saha sahab, veyahut işte burada yani Şeyh Ebû Musa'nın tarihi tabiriyle üçüncü nesil kendi önderlerini yetiştirmesi lazım. İşte bu nesil, bu önderlerin meydana gelmeyene yetişmesi, doğru yetişmesi o seleflerinin yolunu takip etmeden geçiyor. Onların yolunu izlemesi lazım. Niçin? Diyor ki Zira gelecek cihat neslinin mutlaka kendi köklerine inmesi seleflerin yaşadığı tecrübeleri iyice özümlemesi, ayrıca onların fikir, tecrübe ve örneklik noktasında takdim etmiş oldukların aydınlığında ve mücadelenin başladığı andan itibaren ki tarihi köklerini iyice kavramak suretiyle ilerlemesi gerekir. Çünkü bu bütün bu geçmişte büyük dersler var, büyük ibretler var, yapılmış olan hatalar, yapılmış olan doğrular bunları değerlendirdiğin zaman o zaman sana yani önünü açan Önünü açacak ve önündeki yürümen gereken yolu sana aydınlatacak olan bilgiler bulacaksın. Hatta diyor, bina ile gelecek cihat neslinin bunlardan istifade etmesi ve mücadelesini bu temeller üzerine bina etmesi bir zorunluluktur. Bu neslin öncelikle o tarihi ve o tarih içinde görülen yolu, yöntemi bilmesi ve iyice özümlemesi gerekmektedir. Onun için diyor ki bu... Gelecek cihat neslinin, yani bu üçüncü nesli kastediyor, ondan sonraki cihat nesillerini, yani bu her bir nesil için söz konusu, her bir nesil evvel öncül, öncülerini, seleflerini bilmesi lazım. Onların izlediği yolu, onların meşakkatini, onların mücadelesini, onların şartlarını yani bilmesi vakıf olması lazım. Gelecek cihat neslinin ve onların başında bulunanların kendi dönemlerine kadar gelen bu tarihi akışı süreci iyice kavramaları gerekmektedir bir. Sonra bak bu diyor 1924 yılında hilafetin düşüşünden itibaren başlatabileceğimiz süreç içindeki akış özellikle irdelenmeli ve öğrenilmelidir. Özellikle çünkü özellikle yani o hilafet ilgası sonrasında o bizim bugün en en büyük muşkilemiz olan o boşubozluk. Yani herkes kendi başına bir iş çevirmesi. Herkes kendi hedeflerini belirlemesi. Ortak bir noktada buluşamamak. Bunu yani Allah alem yani bildiğim kadar bunu sadece bir şahıs kırabildi. Bak bu yani hilafetin düşüşünden sonra şu zamanımıza kadar bunu sadece bir şahıs kırabildi. Kendi döneminde ve o dönemde hakikaten cihat hareketi için ve İslam ümmeti için umumen çok bereketli ve çok faydalı ve çok hayırlı bir dönemdi. O da Şeyh Usame Rahimullah. Ha Şeyh Usame Rahimullah kendi döneminde hakikaten yani İslam ümmetini bir noktada toplayan bir noktada toplayabildi, çatı oluşturabildi. Ha o zaman el kayde dediğin zaman el kayde yani küresel bir cihat hareketiydi. Onun için cüre, küresel cihat cephesi diyoruz bak. Küresel cihat cephesi. Hakikaten küresel bir cephe her yerde olan, yani her yerde dünyanın her yerine yayılmış. Ta Horasan'dan al, ta Maghrib'e kadar. Yani her tarafta El-Kaide hareket ediyordu. O küresel bir bir mücadele, bir direniş, bir cihat cephesi. Ha onun zaten yani ona daha sonra da gelecek yani. El-Muhim bir yani bu özellikle cihat hareketlerinin tarihi ve özellikle yani hilafetin düşmesinden sonraki süreç zaman sonra Romalılar karşı savaş ister bu eski zamanlarda olsun eski tarih olsun ondan evvelki İslam öncesi yani İslam öncesi kastiyeni Rasulullah sallallahu aleyhi sallam den önceki zamanlarda ki yine o küfür arası mücadeleler ve diğer İslam topluluklarla savaşlar vesaire bunların irdelenmesi sonra işte bütün bu tarihi bilgili bilgi o yani insanlık tarihi İnsanlık ömrünün içerisine dokunmaka, o nerede, nasıl bir ee, bir irtibat var, nasıl sonuç ilişkileri var, bunları da yani incelemek lazım gelir diyor. Çünkü bizim düşmanımız da, o da ayrı bir konu tabii, bunu belki ayrı bir işlemek lazım. Ee, bunun tabi Şeyh Ebu Musab yani burada işlemiyor çünkü Şeyh Evvah Musab şu anda bizim bildiğimiz birçok şeyleri o bilmiyordu yani normal yani tarih şey itibarıyla çünkü şu zamanda birçok şey mesela çok net artık ortaya çıktı ki onun henüz yani onun döneminde bunlar çok net görülen şeyler değillerdi yani ama yine ona ona rağmen yine Şeyh Evvah Musab yani bu konuda cidden çok büyük bir basitleti var. Ama işte burada bahsettiği işte bu çağdaş küresel medeniyet. Hani kalın şey etmiş ya. Bu tabi Şeyh Ebu tabiri değil. Bunu mütercim kendisi böyle tercüme etmiş. Ama Şeyh Ebu yani bu küreselleşmeden, tam küreselleşmeden, bu küresellik yani bir, bir tarafın küresel bir cephe açmayı murat ettiğini ve açtığını zaten 2000 sonrası ve onun evvelinde, evet. yani 1990 sonrası artık, ona zaten çok gündeme ediyor. Zaten meselede o yani. İşte senin düşmanın küresel bir düşman. Ama o küresel düşman da bir anda öyle olmadı. Meydana gelmedi. Onda bir gelişme süreci var. O düşman pekala. Kimdir? Birincisi, ikincisi de o düşman nasıl meydana geldi? Çünkü sen belki düşmanı belirli ülkeler olarak tarif edersin ama senin ülkeler, senin asıl yani gerçek manada o ülkesinin düşmanın değil. O ülkede sadece asıl düşmanın yani sana karşı kullandığı araçlardan birisi. Yani sana karşı savaşı şu anda özellikle bu 20. asır ve evvelinde özellikle Amerika üzerinde üzerinden sana karşı savaşıyor. Ama Amerika kendisi değil yani. Bu Amerika bir araç. Şu anda mesela başka ülkeleri de yani belki Amerika'yı belki değiştirecekler yani. Şu anda öyle bir yani şu anda ciddi manada Çin üzerinde yoğunlaşıyorlar. Ve Çin'i aslında kendilerine yani binek, baş binek edinmeye çalışıyorlar. Yani el bu küresel düşman tamam O da bir süreçten geliyor. Dolayısıyla onun tarihi, geçmişini vesaire bilmen de sana çok şey elbette kazandıracak. Ve ona göre de sen yani savaş stratejini belirleyebileceksin. Onun için böyle diyor ki bak ne kadar sıradan bir mücahit ferdin bu bilgiler tecrübeler, dersler ayrıca bunların söz konusu ettiğimiz akışlı irtibatı hakkında pek çok şey bilmemesi kabul edilebilir olsa da gelecek cihat neslinin komuta kademesi ve özel birliklerin bütün bu konulara akış yönünü bu, bu konulara akış yönüne bünyesinde barındırdığı hikmetlere ve ibretlere bıyane kalması düşünülemez. Yani cihat bu üçüncü nesil. Cihat hareketinin ha, komutanları, emirleri, önderleri, öncüleri vesaire onlar bu konularda cahil olamaz. Yani. Cahil olmaması lazım. Bilmesi lazım. Yani cihat, o cihat nesli, 3. cihat neslinin fertleri, mücahitler bu konuları bilmeyebilirler. Yani mümkündür. tam ama işin başını çekenler bunları bilmesi lazım. Çünkü bilmediğin takdirde, o zaman sen insanları yanlış yönlere tevcih edeceksin. Ve fayda değil zarara sebebiyet vereceksin. Dolayısıyla altta kalan yerde diyor ki hiç kuşkusuz bilgi bu çağın en önemli silahlarından biri haline gelmiştir. Ve samimiyetleri ne derecede farz olunsa olsun cahiller asla bu mücadeleye öncülük edemeyecek, bunu sürdüremeyeceklerdir. Yani bu, bu mücadele bilgiye dayanan bir mücadele. Yani sen karşı tarafın nasıl bir hamleye girdiğini görebilmen lazım. Görme mecburiyetindesin. Çünkü çağ o çağ. Her çağın kendisine kendisine has şartları ve yani halleri vardır. Bu çağ da o çağ yani. Bu çağ meydan muharebe çağı değil. Biz meydan muharebesi yapmıyoruz. Bir yerde toplanıp ondan sonra karşılıklı silahlarla birbirimizi vurup ondan sonra kim en sona kalırsa o kazandı. Böyle bir savaşta değiliz. Şu anda savaş çok çok daha farklı yani. Çok farklı. Çok farklı yani. Şu anda savaş senin yani her yerde savaş devam ediyor. Her yerde yani. Senin hiç tahmin etmediğin yerlerde savaşıyorlar sana karşı. Ve orada yani orada galip geldikleri için seni savaş meydanında seni yani seni galip sana galip gelmeye ihtiyaç duymuyor artık. Çünkü savaş zaten seninle karşı karşıya gelmeye zaten istemiyor. Seni o diğer yerlerde hizmeti uğrattıktan sonra zaten sen savaş meydanlarına güçlü olmuşsun. Hiçbir manası kalmıyor. El Mühim şimdi döküyorum. ben işte bu fikirlerimle 1980 ile 2004 yıl arasında ben artık yani bu şeye vardım. Yani, 2000, yani 24 senelik bir tecrübe. 24 senelik bir tecrübe sonucunda ben yani burada bu kitapta artık yani beyan ettiğim, aktardığım bu cihat nazarıyasını e, artık e, sahip oldum. Sonra bunu da kısaca şey diyor, diyor ki 1980 senesinde Suriye'deki cihat mücadelesinin bizzat merkezinde ve sahibiydim diyor. 82'de hamı olayları esnasında Müslüman kardeşlerin askeri komuta kademesi içindeydim ve organlardan biriydim. Yani 82'de askeri ve askeri emirlerden birisi sonra 88-92 yılları arasında Sovyet Birliği'ne karşı Afganistan'da cihada iştirak ettim diyor. Sonra 93-97 yılları arasında yani 94 Allah'ın başlayan işte Cezayir cihadına Londra'dan yani siyasi fikri destekledi, tevcih etti. Yani arka arkada fikri çalışma yaptı. Yani cihada iştirak etti ama ne? Fikri olarak siyasi, ilmi iştirak ettim diyor. Sonra da 96-90'i yani 2001 arası Afganistan'a o zaman Taliban yani şey ettiğinde devleti, İslam devletini kurduğunda Afganistan'da o zaman Afganistan'a hicret ediyor. Ve özellikle işte bu dönem, bu dönem yani Afganistan'a hicret ettiği dönem şeyh Musab'ın yani bu fikrini ve görüşünü artık tam manasıyla tamamladığı ve artık netleştirdiği ve ve yani ümmete yani Müslümanlara da aktardığı dönemler. Ne diyor? Bunları zikretmemin asıl sebebi ise okuyucunun bu sayfaları yaran bilgilerin uzun yılların ve farklı cepheler ile farklı alanlara yaşanmış tecrübelerin bir semrisi olduğunu bilmesi ve ona göre okumanın hakkını vermesidir. Yani diyor ki Şeyh-i bunlar benim öylesine yani bir yerde oturarak, düşünerek elde ettiğim fikirler değil. Yani bunlar tecrübeye dayanan fikirler. Uzun yıllarda kendim şahsen edindiğim ve insanlarla oturarak, hal yani belirli halleri yaşayarak ha bizzat yani o cephede bulunarak yani ben bu, bu düşünceleri edindim. Dolayısıyla bunlara diyor kulak asın. İtibar edin. Sonra da şurada Önemli ne diyor? Diyor ki cihadi, hare cihadi hareket tasavvuru nasıl cihad edilmesi lazım yani? Cihadi hareket tasavvuru fil dişi kulelerine çekilen şaşalı kütüphaneler içinde ve gösterişli masaları önünde oturan müellifler ve mütefekkirler eliyle veya onların kalemleriyle yahut piramit ve teşkilatçı açık sisteminin üst kademesi tarafından alt kademedeki hareket ellerine dikte edilmek suretiyle belirlenebilecek bir şey değildir. Bilakis bu tasavvur bizzat savaş mevzilerinde, hendeklerde ve cihat için hazırlık yapılan meydanlarda mehnetin ve kavgın göbeğinde belirlenir. Yani sahada olman lazım diyor Şeyh-i Yani bu iş yani cihadı belirlemek, cihat hareketi belirlemek, cihat hedefi belirlemek, o hedefe gidecek olan yolu belirlemek cihadın esaslarını koymak, ölçülerini belirlemek vesaire yani içinde o o zaman için bu diyor yani belirli bir yerde oturarak masalar arkasında vesaire burada böyle olmaz diyor. Ne olman ne, ne olman sahada olman lazım. Hani sen cihada iştirak etmen lazım. Bil fiil sahada olman lazım. Eğer sen bil fiil sahada değilsen nasıl o cihaadı anlayam anlaman mümkün olacak? Nasıl yani? o cihadın tabiatını anlaman mümkün olacak. İşte bununla biz özellikle işte Suriye cihadını yakından yaşıyoruz. Yani, yani mertebeleri ne kadar yüksek olursa olsun yani ama sahada olmayan hangi alim olursa olsun, hangi yani öncü şahsiyet olursa olsun Suriye'deki yani Suriye'de cihadın tabiatını anlaması çok güç. Elbette yani yani büyük tecrübeleri olduğu için ha yani uzun zaman cihat ehli oldukları için cihadın belirli yani değişmezlerini artık anlamışlar. Onu biliyorlar. Dolayısıyla o onlar burada da var yani. Onlar cihattan ayrılmayan vasıflar. Onlar burada da mevcut. Her cihat cephesinde mevcut. Ama sure cihadını cihadın kendine özel, kendine maksus bazı sıfatları var. Onları fehm edebilmen için, anlayabilmen için sen şu cihada iştirak etme mecburiyetindesin. Bu cihada iştirak etmezsen onları anlayamazsın yani. Özellikle bazı hassasiyetler yani. Ha burada bazı hassasiyetler. Dışarıdan baktığın zaman asıl göremeyeceğin velev ki burada yani onlarca, yani sana haberi aktaran kişiler olsa da. Ama sen bizzat kendini yaşamadıkça o hassasiyetleri anlaman mümkün değil. Dolayısıyla burada da Şeyh yani Abu Musab'un dediği, hakikaten yani bu bir ölçü ha yani bu isabet oraya yani isabet etmek için sen o sahanın içerisinde olman lazım. Ya ha, yoksa ha, isabet etmezsin değil yine isabet edebilirsin. Ayrı mesela dışarıda olan birisi de ama isabet ihtimalin daha düşük kesinlikle. Ve hatta şunu diyebilirsin, isabet etse de belki o isabeti yani bilgiye dayanmadan isabettir. Ha çünkü sen hakikaten yani bilgiye sahip değilsin çünkü sana sadece haber yani haberleri binaen sen belirli kararları alıyorsun. O da yine yani o da en azından yani taklit mahiyetinde olur. Şimdi buradan yola çıkarak diyor ki şimdi eser içindeki fikriyatın belirginleşme ve olgunlaşma aşamalarına dair. Yani bu küresel direniş ya küresel cihat hareketi, yani küresel İslami cihat. Bu nasıl meydana geldi, yani böyle bir fikri nasıl vardı Şeyh-i Musab? Diyor ki, birinci yani bu birinci merhale'nin girmeden evvel diyor ki yani bu kitabı 1990 yılı sonları ile 2004 yılı sonları arasında tekabül eden 14 yıllık bir süreç içinde ve belli merhalelerin geçecek peyderhe gelişip olgunlaştı. Yani 14 senelik bir çalışmanın bir neticesi kitap. Yani 14 sene tabi az bir zaman değil ve çok şeyler yaşandı. Ha. Ama onun yani 14 sene içerisinde edilmiş olduğu fikir veyahut da işin gerçeği zaten aslında şu fikriyat 14 sene içerisinde geçmiş bir fikir değil. 90'larda asıl. 90 ve sonrası onda yerleşmiş yani artık anlamış olduğu bir şey ama onu ne onu işte tahsil etmek onun yani teferruatına yani inmek onu geliştirmek yani ha yani onu yani tekmil etmek o 14 senesi almış. Yoksa aslında fikir 14 senes sürecinde meydana gelen bir fikir değil yani. Yoksa öyle bir fikir çok değişkenlikler içerisinden yani çok değişir 14 sene esnasında. ama bu ne? O aslında fikir işin başında var. Ondan sonra ne? O on dersinin içerisinde o fikri ne ediyor? Yani toparlıyor. Bazı yerleri düzeltiyor, ıslah ediyor. Tekmin ediyor yani. Neticeye doğru, sonuna doğru tamamlıyor. Sonra 2002 e, yılından sonra özellikle yani kitabın üzerinde çalışmalar yapıyor. Ha çünkü 2001 biliyorsunuz Amerika, Afganistan'a gidiyor. Ondan sonra zaten yani hem Şeyh-i hem diğer şeyhlerimiz yani daha ziyade bir şey hayatı yaşıyorlar. Yani gizlilik, işte sürekli bölge bir yerden bir yere e, taşınma halindeler, intikali halinde. Dolayısıyla yani özellikle o zamanlarda kendisini kitaba, bu kitaba veriyor. Ve 2004'te de yani velev ki kitap henüz tam bitmemiş olsa da işte olur ki yakalanırım korkusuyla ve kitap heder olur korkusuyla yani kitabı bir an evvel çıkarıyor. Dolayısıyla kitabın şeyleri yok. Takdimleri yok. Yani normalde aslında böyle bir kitap yani birden fazla takdimi hak eden bir kitaptır. Yani mesela bu kitabı normalde Şeyh Usameye, Şeyh Eymen'e vesaire e, gibi cihat önderlerine aslında muhakkak arz ederdi. Onlar da bu kitabı muhakkak inceleyip ondan sonra o kitabı yani bir takdim ve yaparlardı ama onlara ulaşamadığından ötürü kitabı onlara da gösteremiyor. Zaten onu kendisine de söyleyeyim. Ha şimdi birinci melhara Peşaur merhalesi diyor. 1990-1991 arası. Şimdi Peşaur merhalesi bu çok şey bu yani Sovyet biline karşı savaşmış olan mucahitler Sovyetlilere karşı galip olunca tabi ne diyor? Mucahitlerin ekseri yani muhacirler ...Peshavr yani Pakistan o sınır bölgesine yerleşiyorlar... ...o sınır bölgesi de özellikle... ...Peshavr'a yerleşiyorlar. Ve da o zaman yani... ...bu, bu, bu mucahitlerin sayısı çok fazla. Çok kalabalıklar yani. Ki normal çünkü Pakistan da onları destekliyor. Yani aslen Sovyet Birliği'ne karşı savaşta... ...bütün İslam, İslam alemi onların arkasındaydı. Bütün Arap ülkeleri onlara destek veriyordu. Suudi Arabistan'dan ciddi manada destekler gidiyordu ve Pakistan vesaire bütün İslam alemi destekliyor den yani dolayısıyla onlar aslında yani İslam aleminin kahramanları konumundaydı. Ha, o, o dönem. Onun için burada diyor yani bütün şeyler yani bu 1990'da diyor başkenti meselesi o Peshawar'da toplanmaları 1990'da zirvesine ulaştı. Bu insanlar İslami hareketlerin ve bilhassa farklı okulları kesim ile birlikte Arapların tam desteğine mazar oldu yani orada onlar hepsi yani Araplar yani bütün Arap ülkeleri vesaire tarafından desteklenen ve sevilen insanlardı. Sonra işte bu 1990'da aslen yani İslami hareketleri tam umuma bütün İslami hareketleri yani ama özellikle cihadi hareketleri bölen bir olay meydana geliyor. O da nedir? Saddam'ın ...kuvveti işgal etmesi. Saddam'ın kuvveti işgal etmesiyle... ...ne diyor? Suudi Arabistan... ...bu iş bana da dönecek... ...yani Saddam bana da yönelecek... ...korkusuyla... ...Amerika'dan yardım talep ediyor. Tabii Amerika'nın yardım talep ediyonu... ...öylesine değil yani onlar... ...yani Amerika tabii o fırsatı değerlendiriyor... ...ve o yani kendisine... ...yardıma arz ediyor. Zaten o zaman Amerika'yla... ...zaten yani şeyler var... ...yakınlıklar vesaire var... El-muhim yani Amerika'yı Arabistan'a sokuyor. Amerika derken Amerikan askerlerini. Arabistan'a sokuyor, Suudi Arabistan. Ve burada dediği, bak, e, aşağıda dediği yaklaşık bir milyon asker. Bir milyon asker o zaman. Bunların diyor yarısından fazlası Amerikalı, yüzde yirmisi İngiliz... %10'u NATO yani Avrupa ülkelerinden gelme askerler geri kalanları da diyor yaklaşık 31 ülkeden gelen askerlerden oluşuyordu. Aralarında Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Pakistan, Türkiye, Suriye, Mısır, Fas gibi yani diğer İslam ülkeleri. Böyle büyük bir ordu Suudi Arabistan'da askeri üstler kuruyor. Ve askeri üstlerden de ne diyorlar? Saddam'a karşı savaşıyorlar. Bu o zaman gerçekten tam bir çatlak yani meydana getirdi. Çünkü onu yapan kim? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan o zamanlar yani aslen özellikle yani tevhidi dava, davanın öncülüğünü yapan ülkeydi. Bütün dünyada yani tevhid davası dediğin zaman ilk akla gelen Suudi Arabistan olurdu. Çünkü Suudi Arabistan kim? İşte eski Necid devletinin varisleri. Yani İmam Muhammed Abdül Vuhab Rahimullah'ın ve onun torunların ve işte o akımın varisleri, Suudi Arabistan. Ve o, o Suudi Arabistan'ı asla yani hani şeriatla hükmeden Vehhabi olarak kötülenen vesaire, o o ülke ne etti? Amerikan askerlerini Saddam'a karşı Irak ordusuna karşı savaşmak üzere kendi ülkesini açtı. Ve bunu ne ettiler? Bunu bir de fetva ile yaptılar yani. Fetva ile yaptılar. Tabi fetva sonra geldi yani. Onları ilk adımı attılar. Sonra da zaten bunu Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah ve başkaları ben bunu bu hani bu TSK'nın gözlem noktaları falan diye bir ders yapmıştım ya. Orada da bunları izah etmiştim. Tafsili. Çünkü o zaman ulema, o zaman bu Heyat-ı Kiber'ül ulema Suudi Arabistan'da bunun meşru olduğunu Amerika'nın yani Suudi Arabistan'a gelmesi ve orada askeri üsler kurması meşru olduğunu bunun yani hiçbir şeriete bir muhalefeti olmadığını yönünde fetvalar çıkardılar. Ve ciddi manada yani o zaman bu manada çalışma yaptılar. Tabi şimdi bu özellikle bu Peşar'da toplanmış olan kimler bunlar? Yani Sovyet Birliği'ne savaşa iştirak etmiş olanlar. Şimdi bunlar yani aslen dost ola bildiklerini Amerika gibi yani aslı kafir olan ve yani İslam'a karşı Tabi o zamana kadar henüz değil... O da o da bir şey... Yani o zaman henüz Amerika'nın... Müslümanlara karşı fiili bir... Saldırganlığı olmamıştı. O zamana kadar. Dolayısıyla zaten fetvayı ona... Bina ederek diyorlar ki... Yani Amerika... Müslümanlara düşman bir ülke değil. Saldırgan yani... Müslümanlara karşı savaş içinde bulunan bir... Ülke değil diyorlar. Fetva çıkaran yani... Alimler. Ama El-Muhim... Burada konu, konu ne? O zaman yani bir Hristiyan asli kafir olan bir, bir askeri Arabistan'a sokmaları. Buna tabi itiraz geldi. Ha? İşte orada itiraz edenler oldu ve o ulema da devreye girmesiyle ve dünya çapında yani çok muteber meşhur olan, büyük olan Şeyh Bin Baz gibi rahimullah, yani büyük ulema da burada bunun meşruiyetini savunmaya başlayınca bu sebeple burada iki kanat meydana geldi. İşte bir yani buna itiraz eden ve yani cihadi e, yolda ısrarcı olan bu bugün tavır ettiğimiz cihadi selefiler. Bir de buna itiraz eden dolayısıyla cihattan kopan yönetime, ya yönetimin yani yönetimi desteklemeyi yol seçen o ilmi davetçi. Selefiler. Yani bizim telefi olarak tabir ettiklerimiz. Öyle bir çatlak meydana geldi. Bir Selefi hareket içerisinde. Ve bütün İslam'ı hareketlerde çünkü bir taraf bu olayı kabullendi. Bir taraf da bunu itiraz etti. Reddetti. Bu diyor bir. Bir mesele yani bu topluluğu sarsan bir olay bu oldu. Sonra ikinci bir olay da ne? 1991'de diyor e, Filistin yani Kudüs'le alakalı Yahudilerle artık bir yani bir bir barış sürecine girmeyi kabul edilmesi. Bu iki olay diyor ard arda, arda girince yani böyle bir özellikle bu peş e, bulunan Müslümanlar yani bu muhacir e, mucahitler bir sarsıntı meydana getirdi. Şimdi diyor ki burada bakın yani Amerika'nın girmesi 1990'da Suudi Arabistan'a tabii kuvveti yani ku, Kuveyt'e yardım bahanesiyle o işgali yani defetme bahanesiyle. Ama diyor ki işgalin amacı ümmetin Mekke, Medine ve Kudüs gibi mukaddes yerlerini denetim altına almak. Ha, denetim altına almak. Çünkü yani cihad, cihad zaten evvelinde başlamıştı. Yani Allah'ın ilk böyle silahlı şeyler, yani bölgesel böyle silahlı direnişler 1950'ler civarında başlamıştı zaten. Yani Amerika'nın farkında yani mucahitlerin yani İslam ümmetinin içerisinde cihadi hareketlerin meydana geldiğini biliyor zaten. Dolayısıyla ne diyor yani ona onu def edebilmenin yollarını arıyorlar. Ve tabi Amerika bir araç yani Amerika'yı kullananlar öyle diyelim. Dolayısıyla ne diyorlar birinci hedef ne yani tam İslam ümmetinin merkezine girmek. Ha, çünkü ümmetin merkezine girdikten sonra artık diğer yani o sıkıntı kaynaklarını bir tarafta Irak, diğer tarafta Suriye, diğer tarafta Ürdün. Ha bütün bu kaynakları da hakim o. Yemen diğer tarafta. Bütün bu bölge hakim olacak. Hem bir taraftan yani Müslüman, İslam ümmeti içerisinde merkez konumunda olan ve herkesin yani baktığı, itibar ettiği, ha yani Mekke, Medine... Bir yani bu konuda olması, iki dene işte İşte orada merkezi olarak yani bütün İslam alimine hakim olmak için onun için bak bir mukaddes yerini denetim altına almaktır. Yahudilerin Filistin'i bütünün işgal etmesini sağlamak. Yani o bölgeye yerleşip sonra o bölgede İsrail'i yani tehlikeye sokacak olan bütün muhalif hareketleri bastırabilmek. Müslümanların Beytulmalı olan petrolü gasp etmek. O da çok büyük bir hedef hani bu hep ha böyle çok basit bir şey gibi e, gösterilir ama hani petrol için savaşmak. Ha, evet en büyük gayelerden birisi petrol için savaşmak. Çünkü bütün sanayi onun üzerine bina ediyor. Yani bütün geliri oradan yani gücünü oradan alıyor. Ve dediğim gibi Amerika sadece bir araç. Amerika'yı kullanan asıl paranın yani sahipleri var. Tam paranın sahipleri var. O paranın sahipleri, işte Amerika'nın da sahibi, İngiltere'nin de sahibi, Çin'in de sahibi, Rusya'nın da sahibi, Türkiye'nin de sahibi, para kimin elindeyse, o da herkese, her şeye sahip oluyor. Dolayısıyla o paranın bir geliri, yani bir yerden gelmesi lazım. E o da nereden geliyor işte özellikle artık bu dönemde, daha evvel işte bu sanayileşme süreci esnasında meydana gelmiş ya da güç El-Muhem sosyal ve kültürel anlamda batılı değerleri Müslümanları dayatmak ve onların arasında yaymak. Yani asıl gaye bu. Yani kuvveti işgal etmiş olan Saddam'ı oradan def etmek ve kuvveti kurtarmak bahanesi altında asla ne başladı? Asla o küresel yani savaşın ilk adımlarını attı Amerika 1990'da. Tam küresel savaşın ilk adımları o zaman atıldı. Zaten akabinde de yani onun etkisi kendisini göstermeye başladı. Özellikle yani bu mucahitlerin yoğun olduğu işte da ve Pakistan'da umumen artık yani mücahitler, muhaciler yönelik artık yani aramalar vesaire başladı. Pakistan e, muhacilerin bir çoğunu mesela sattı vesaire. Yani öyle bir şeyde başladı. İslam aleminin diyor bila istisna bütün hükümetleri bu saldırıya ya iştirak etmiştir ya da bunu desteklemiştir. Kendi ülkelerinde küfür sistemlerini iyice yerleştiren mürtet yöneticiler, işgal kuvvetlerine denizden, karadan, havadan her türlü yardımı sağlamış ve ellerine gelen her türlü ojizlik desteği sunmuşlardır. Sahip oldukları her türlü güç merkezini bütün basın yayın organlarını onların emrine amade kılmıştır. Yani o İslam aleminde olan bütün yönetimler de hepsi bu işgale iştirak etmişler. Hatta işte Hemen yani bu şeyin olayın ardından buraya şimdi bahsedeceği Mekke konferansı, 1991'de 91'de Mekke'de işte 400 küsür alim, cemaat önderleri vesaire toplanıyorlar. Ve bu olayın yani Amerika'nın Suudi Arabistan Hicaz bölgesine girmesine ve orada askeri üsler kurmasına, kurmasının meşru olduğunu, caiz olduğunu kararlaştırıyorlar. Hatta bu asker gelmiş olan askerlerin eman altında olduğunu kararlaştırıyorlar. Buna muhalef olan herkesin de yani isyan halinde olduğunu, şer'i idareye karşı çıkan harici olduğunu, dolayısıyla cezayı hak ettiğini vesaire bunu kararlaştırıyorlar. Ve bunun ardında da artık ardından yani o mücadeleye başlayanları da artık terörist olarak, yani azgın, gulat, tekfirci, aşırı olarak kötüleyerek bunları yani ötelemeye başl başlıyorlar. İşte mesela Suudi Arabistan'da 90 sonrası başlayan eylemler, hani Şeyh Usame Rahimullah artık yani Suud devletine cihadı ilan etmesi, Amerikanları yani cezir Arap'tan çıkarma şeysine ve emrini verince artık yani eylemler başladı Suudi Arabistan'da. Riyad eylemi vesaire meşhur. Onun akabinde işte hala esarette olan Şeyh Ali bin Hudayr gibi, Şeyh vefat gibi vesaire. Yani birçok şeyh o mesela alındı ve hala esirler. Rabbim onları kurtarsın, bizi de affetsin. Sonra diğer taraftan tamam yani burada yani o vaka, ha, vaka önemli. Şimdi o vaka küfründe ihtilaf edilmeyen Sovyet'le komünistlere karşı bir tarife savaşmış. Tamam Sonra bu taife bir şeye düşüyor, yani bir olay meydana geliyor. Bu olay aslında yani İslam'a muharif bir olay. Amerikan bir asli bir kafir Hristiyan bir ordu mukaddes topraklara giriyor orada askeri üst kuruyorlar. Ve bunu Suudi Arabistan yaparken şeriatı dayandırarak o zamanın en muteber alimlerin ve ismi en büyük olan alemin fetvalarıyla meşrulaştırıyorlar. Ha buna ama İslam aleminden zerre kadar tepki gelmiyor. Bilakis ne diyorlar? Bilakis İslam aleminin uleması ve önderleri eminleri, cemaat liderleri toplanıyorlar Mekke'de ve bunun meşru olduğunu ittifak ediyorlar. Ortak bir beyan name yapıyorlar. Hatta her bir cemaat kendisi kendisine, kendisi için bir beyan name çıkarıyor. Bunun meşru olduğunu vesaire vesaire. Ha bunlar eman altında olduğunu o askerlerin Buna muhalif olanların şeriata muhalif olduklarını vesaire. Artı bağlantısız alimler diyor öte yanda partileri, cemaati, hareket adamları başkanlığı ve İslami hareketlerin diyor. Yani bütün yani İslam ülkelerindeki dini yapılanmalar tam anlamıyla iflas etmiş ve harabeye dönmüş bir yapılanmadan ibaret olduğu ve söz günü işgale karşı duramayacağı. Aciz. Böyle bir şey meydana gelmiş ama yani İslam alemindeki İslami yapılardan bir itiraz gelmiyor. İşte böyle bir ahval içerisinde. Ha ondan sonra artı bu 63. sayfada diyor ki açıkça ortaya çıkan ve esefle vurgulamamız gereken diğer bir hakikat ise şudur: İçinde bulunduğumuz şu hali kabullenmeyi reddeder. Tamam zaten yani İslam alemindeki o sıradan yani İslami hareketler yapılar zaten. Bir kısmı zaten o devletlerin organları zaten onlar o şeyin arkası onu desteklemiş desteklediler. Sonra devletin etkisi altındaki olanlar da zaten desteklediler. Diğer yapılar aciz yani izlemekten izlemekle yetindiler. Bir karşı bir tepki ortaya koyamadılar. Ama asıl mü müşküle nerede? Yani bunu kabullenmeyen reddeden Amerika ve müttefiklerine karşı cihat çağrısında bulunan ve silahlı cihat yoluna baş koyan yapılanmalar, yani cihat cemaatleri yani, bu Müslüman diyarların başına inen bu azgın belayı arzu edilir ölçüde defetmekten etmekten ve bunu köklü bir çözüm getirmekten acizdir. Onlar da aciz. Ha? Yani cihat cemaatleri de aciz. Niçin? Yaptıkları iş diyor, uzak diyarlardan yayınladıkları, sınırlı sayıda insana ulaşan ama ümmetin tamamına ulaşmaktan mahrum kalan beyanatla sınırlı kalmıştır. Yani meseleyi itiraz etmek, ret etmek, bunun yani caiz olmadığını vesaire vesaire beyan etmişlerdir ama onun dışında da gitmemiştir. Yani o o yapılmış olan o saldırıya bir etkili bir tepki ortaya koyamamışlardır. Sonra diyor ki en sonunda diyor ve, yaşadığı, ''Ve yaşadığımız şu ahvalin neticesini görülen şudur ki, ''İslam ümmeti ve bütün halkları, halkları ümmet içinde ıslahı sağlayacak damalların yani alimlerin ve emirlerin ifsad edilmesiyle yaşanan şu ahval karşısında tam anlamıyla felçli bir konuma getirilmiştir.'' Yani küresel bir saldırıya başlamış düşman ta, ve bunu tam senin merkezinden yapıyor, senin merkezine dalıyor. Senin merkezine askerlerini yerleştiriyor, senin en mukaddes ha, kabul ettiğin yerleri kendi yönetimi yani dolaylı yoldan al, alıyor, ama İslam ümmetinden buna bir etkili bir tepki meydana gelmiyor. Tek tepki nasıl yani o, o kendisini gösteriyor? İşte bazı cihat cemaatlerin uzak diyardan bunu yani kabul etmedi, kabul etmediklerini sen ifade etmeleri. Bu da nereden geliyor diyor? Çünkü hani o durumda aslında şimdi ümmeti ayağa kaldırmaları gerekirdi. Ümmet ayağa ümmet ayağa kalkması gerekirdi. Ümmet bir bir direnişe girmesi gerekirdi. Ümmet bunu kabul etmemesi gerekirdi. Pekile bunun öncülüğünü kim yapması gerekirdi? Birincisi ulema yapması gerekirdi. Umera yapması gerekirdi. Yani o yöneticiler. ulama. ulema ve yöneticiler ama onların ifsada uğramış olması tam bu bir nokta ulemanın ve umaranın ifsada uğramış olduklarından ötürü İslam ümmeti bunu sadece izledi bir son ikinci mesele diyor şu da ortaya açıkça ortaya çıkmıştır diyor Müslüman halklar Müslüman halklar da tamamıyla dünyaya dalmış gitmiş yani ol bitenlerden hiçbir sureti etkilenmeyen, sadece dünyası için yaşayan bir topluğa dönüşmüş. Dünyası peşinde koşan ve yani keyfini çıkardıkları dünyalığın ardı sıra seyredip seyirtip durmaktadır diyor. Halk da bu. O zaman şimdi bir taraf yani bir tarafta yani halkı, Müslüman yani ümmeti ayaklandıracak olan aslen ulema Umar'a zaten ifsad olmuş. Onlar düşman tarafında yerle, yer almış. Hatta o kadar düşman olmuşlar ki buna belki bir, buna karşı bir tepki koyacak olanları da yani İslam muhalefet ile kötülüyorlar ve bu şekilde de İslam ümmetinden uzaklaştırıyor, ticvit ediyorlar. İslam ümmeti de onlara yani Umar'a kötü gözle bakıyor. Artı zaten İslam ümmeti halk arasında zaten bir direniş, bir mücadele, ruhu kalmamış. Dünyaya yerleşmişler, dünyaya dalmışlar. Dünyalarını yaşıyorlar. Ha geriye kalan diyor bazı şuur sahibi bazı insanlar. Onlar da bu vaziyetin karşısında aciz kaldıklarını itiraf etmekten başka bir şey yapamıyorlar. Yani nasıl karşı koyacaksın, ne yapacaksın? Dolayısıyla onlar da ancak ne bir çıkış yolu bulabilmekten aciz çaresizler ve oluklarını olduklarını itiraf, itiraf ediyorlar. Başka bir çare de yok. Ha şimdi bu ortam içerisinde diyor, bende diyor bu yani bu küresel direnişin yani fikirleri meydana geldi. Yani burada bir küresel bir saldırıyla karşı karşıyayız. Düşman bizim, yani en mukaddes, bütün mukaddesatımıza ve kültürümüze ve fikirlerimize en temel yapılarımıza saldırıyor ve bunu ilaki zamanları daha da genişletecek. Ama bir yandan böyle büyük bir saldırı karşısında bakıyoruz ki İslam ümmeti hiçbir surette karşı koymuyor. Onu ayaklandıracak hareket, harekete geçirecek olan ulema ve umre da zaten ifsad olmuş. Onlar zaten düşman düşman tarafına geçmiş. Onlarla beraber de saldırıya, bu işgale onlar da iştirak ediyor. İslam hareketleri, İslami hareketler <gülüyor> hepsi artık kendi şeyleri, kendi hesapları peşinde koşuyorlar ve yani böyle bir saldırıya karşı koymaktan acizler. Haşhur sahibi olan insanlar yani felaketi o yön yani tehlike gören insanlar da yani böyle bir acizlik, böyle bir ümmetin hareketten atıl oldukları bir halde sadece acizlikten, itiraf etmekten yani e, ibaret davranabiliyorlar. O zaman o diyor artık yani ne etmemiz lazım? Yani o yani Şeyh-i burada kendisine çok azimli birisi ve yani fikir sahibinden, yani, dert sahibi birisi olma bile yani e, bu küresel saldırıya bir küresel bir direniş meydana getirmemiz lazım. Artık onu fikir ediniyor. Ondan sonra bunun üzerinde artık bu fikri iyice geliştirmeye başlıyor. Ha şimdi baktım ki diyor, yani bu mücadele verebilecek olan o İslami hareketler. Tamam. Ha. Yani aslında bu Amerika'nın bu küresel ya da yani o zaman tabi yani Arabistan'a girişinden razı olmayan, bunu reddeden, buna karşı koyacak bir şuura sahibi olan diyelim. Ha bir azme sahibi olan şeye baktım diyor İslam yapılanmaların yani hallerine baktım diyor cihadi hareketlerin fikri ve sair alanlarda mücadele verenlerin diyor ortaya koyduklarından veya hallerinden anlaşılan şu idi ki bunların tamamı ve kahir ekseriyeti gelecek krizi göğüslemekten tamamen uzak programlar ve yol haritaları edinmiş veyahut önlerine bu türden hedefler koymuşlardı yani Baktım ki diyor, o mücadele edecek olan cemaatler de yani durumun ne olduğunu fark edemiyorlar. Ya yani bazı şeyler peşine program yapmışlar, bazı yani hareketler belirlemişler ama yani o iş bitmiş. Tamam yani onların aslında üzerinde durdukları ya da programlı projelerini kurdukları o yani o savaş uslubu bitmiş. Şu anda gelen savaşı idrak edemiyorlar. Yani savaşın mahiyetini, savaşın ehmiyet yani büyüklüğünü, ne çapta olduğunu idrak edemiyorlar. Ha mesele diyor işte mesela Müslüman kardeşler var o zaman. Müslüman kardeşler diyor bunların işi gücü yani demokratik seçimler dahilinde parlamentoda milletvekili çıkarmak devlet, hükümet kurmak. Ondan sonra hükümet olduktan sonra da yavaş yavaş yani bazı islahi hareketler yapmak. Yani şimdi düşman ne peşinde <gülüyor> ne peşinde. Selefi akımlar diyor. Selefi burada kasteden işlerden deminden bahsettiğim o yani cihattan ayrılmış artık kendisini ilme davete adamış olan hani telefi dediğimiz o. Yani suçu Selefiler. Bunlar da diyor Bunların da diyor odaklandığı temel nokta akide ve fukih tartışmalar. Hakikaten o zaman bakıyordun. Yani düşün. Ee, mesela şeye girmiş, Afganistan'a girmiş. Afganistan'da yani İslam, Taliban, İslam emeli düşmüş. Bunların derdi neydi? Bunların derdi eli göğüste yani göğüs üstüne mi bağlayacaksın yoksa göbek altına mı bağlayacaksın veyahut da namaz, e, secde inerken önce ellerimi indireceksin? Yoksa önce dizlerinde mi ineceksin? Kalkarken önce ellerini mi, ellerinde mi kalkacaksın? Dizlerinde mi kalkacaksın? veya da işte ikinci kıyamda elleri bağlamak sünnet midir, değil midir? Bidat mıdır, nedir? İşleri güçleri bu. Hala öyle yani. Hala bak hala yani tartıştı. Ya bunlar tartışılmayacak şeyler değil. değil Elbette bunlar muhim olan meseleler ama yani sen bütün İslam davanı bununla sadece doldurduğun zaman Müslümanlar katledildiği, ülkelerinden edindiği çocukları, kadınları hepsi yani öldürüldüğü, çocuğu yani böyle bir ortamda senin dinin yani kökünden yok etmeye yok etme savaşını içinde oldukları içinde oldukları bir zamanda senin yani bu şeylerle uğraşman bu senin sadece Hikmetsizliğini ve cahiliğini gösterir başka bir şey değil. Ama bununla uğraşıp duruyorlar. Diyor. Yani başka burada diyor güzel güzel, hükümetlerini ürkütmeyecek meseleler. Uğraştıkları bu yani. Hükümetleri çünkü yönetimciler ya, yani. bak bugün hala bakın, bugün zaten en saf halleri bugün görüyorsun, bu taifi hepsi hükümetçidir. Yani yönetim kimin elindeyse olursa olsun fark etmez. Yönetimi desteklemek. İster bu Mısır'da Sisi gibi bir tağut olsun, onu da destekliyorlar bak Mısır Selefileri, onu destekliyorlar. Tunis Selefileri işte başlıyor tağutu da. Türkiye Selefileri kimi destekliyor? Erdoğan'ı destekliyor. Yani yönetim kimin elindeyse yönetimi korumak. Yani, yani aman ha yönetimle ters düşmeyelim, yönetimle sıkıntı olmasın. Yani biz kendi işimize bakalım, biz kendi çalışmalarımıza bak yapalım, biz... İşte isim ve sıfat bahsi tevhidini mi insanlara anlatalım. Namaz fıkhını insanlara anlatalım. Dolayısıyla zaten yani bir direniş, bir mücadelenin uzakları. Ha tebliğ cemaati tasavvuf hareketler zaten bunlar. Yani mücadele etmek, yani karşı direnmek vesaire bununla zaten alakaları yok. Ha kaldı cihat cemaatleri. Şimdi asren yani bu saldırıya karşı koymak için... ...en uygun kesim cihat cemaatleri. Çünkü hem cihat fikri var, yani direniş fikri var. artı yani bir akide, bir menheç, bir tecrübe, askeri bir eğitim. Değil mi yani? Aslında bu açıdan baktığın zaman azim. Yani o mücadele etme azmi, mücadele etme azmi. Bunlar cihat cemaatlerinde var. Aslında yani en uygun cihat cemakları olması lazım ama çok geçmeden bunların da diyor öyle bir zaman diliminde sadece Afganistan'da yerel bir serpilme gösterdikleri, dolayısıyla doğu, çoğunluğunun kaygısını kamplar kurmak, bunun için maddi kaynaklar oluşturmak, birlikler toplamak ve kendilerinin gizli bölgesel piramidimsi yapılanma temelinde askeri açıdan inşa etmek gibi yani hususlarla sınırladığı açık bir şekilde ortaya çıktı diyor. Aslında hani o cihat hareketli cihat cemaatleri... ...bu direnişi üstlenmesi... ...gerekirken... ...ama o cihat cemaatlerinde işte o... ...klasik yani eski ha... ...eski o cihat... ...şeysin kültürlerinden gel, gelen... ...her bir cihat cemaati... ...kendi hedefi peşinde. Ve şu anda bu tekrar ediyor bak... ...Beslim sahamızda da... ...aynen bu tekrar ediyor. Her bir cihat cemaati... Kendi şeysi peşinde. Sadece bizim nasıl bir şeyimiz yok ki hiç öyle bir şey olmadı da bizde. Yani zaten <gülüyor> bizde şu anda da yok. Evvel de hiçbir zaman olmadı. Bütün ülkelerin burada bahsettiği gibi aslen yani o cihadında şöyle bir hedefi vardı. Yani kendi ana ülkelerinde bir kıyam başlatmak. Dolayısıyla kıyamı hazırlamak için mesela Afganistan'da işte kamp yani asker muasker oluşturmak, cihad cemaati yani olmak niçin ki? Ana vatanda olan o tağutî düzeni yıkmak için, onun yerine şeribi devlet kurmak için. Bütün yani cihat cemaatleri bir, bir şekilde böyle hareket etmiştir. Kendi ülkelerine yönelik. Kendi ülkelerine yönelik. işte onun için maddi kaynak oluşturmak. O asker yani o cihat faaliyetini, masraflarını karşılayabilmek için maddi kaynaklar oluşturmak. ve adam toplamak, işte onları eğitmek, onlara ilmi vesaire bilgi ve sağlamak. Ama Türkler hiç böyle olmamıştır. Türklerin yani Türkiye yönelik hiçbir zaman cihaz, ciddi bir cihaz çalışması olmamıştır yani. Bugün de öyle değil. Bak bugün de burada kaç tane millet olarak var. Her birisinin kendi çalışması var yani. Hepsi kendi çalışmalarını yapıyorlar. Kendi maddi kaynaklarını ve kendi maddi kaynaklarını korumaya çalışıyorlar ki yani kendi hedeflerini oluşturaya yani ulaşabilsinler. Kendi bünyesinde adam toplamak. ...kendi bünyesindeki adamları yetiştirmek, eğitmek vesaire. Hala böyle yani. Burada bak üç şey veriyor. Gizli bir klasik cihat çalışması bu bu esaslar üzerine bina ediyor. Biz gizli çalışma, gizli çalışma, iki bölgesel çalışma ve bunu ne diyorsun? Klasik cemaatsel çalışma yani piramitsel dediği o yani. Bir başta emir var, emirin altında işte komuta seviyesi... İşte şurası var. o sonra şuranın altında tabanı var. Piramitsel şeklinde. Nur yani klasik cemaat. Yani o zaman yani hala öyle bu işte sadece Şeyh Usame döneminde bu kırılmıştı. Ama yani Şeyh Usame'nin şehadetinden sonra ve özellikle özellikle yani Suriye Cihadı'nın yani maalesef Suriye Cihadı'nın ümmeti etkisiyle bu tekrar bu zihniyeti geri dönüldü de dönülmedi de yani geri dönüldü yani çünkü bilinen o ama dönülmedi de çünkü bu bilinçli bir surette yapılmıyor. Yani şu anda takriben o eski zamanda oldu ki ben o o zamanları yaşadım. Hakikaten vezir şeyde Afganistan'da bütün o cemaatle kendi ülkelerine yönelik ciddi çalışmaları vardı. Yani Mısır'a Mısır'a yönelik, Cezayir'e Cezayir'e yönelik, Tunus'a Tunus'a e yönelik kendi ülkelerine yönelik hakiki gerçekten ciddi çalışmaları vardı diyor ki bu ge, bu kesim geleneksel hedefi Bak, bu geleneksel yani bu klasik cihat bu tamam klasik cihat bu dolayısıyla bu fikir o zaman asla kabul görmüyordu hatta bugün de hala yani aslen şu yani Şeyh Muhsen şu cihat nazariyesi hala yani cihat arasında kabul görmüyor çünkü geleneksel klasik cihat fikri şu ülkelerindeki hükümetleri devirmek ve onların enkazı üzerinde bir İslam devleti kurmak. Aslen yani şey ha, hakim olan cihat klasik cihat fikri bu. Dolayısıyla bütün yani imkanları hedef ediyorlar. Aynı burada olduğu gibi burada birçok cemaat yani cihadın cihada iştirak etmekten ziyade yani bu bu ortamın o cemaati sunabileceği imkanlardan istifade etmeyi düşünüyor sadece. Yani buraya gelip de burada yani Suriye Cihadına iştirak etmek, Suriye Cihadını yani bir bölgesel ve kendi bölgesini aşan ve başka bölgelere yani genişleyen bir cihattan ziyade yani benim maksat, benim hedeflerim açısından nasıl istifade edebilirim? Onun peşine düşüyor. Buraya geliyor, buraya bir işte muasir belki kuruyor, işte merkez makar ve cihat çalışması kendi bünyesinde adam göndermek, adam yetiştirmek ondan ibaret. Ama yani şurada Şeyh Musab'un ve El Kaidenin zaten o da sonra gelecek. Kaidenin fikriyatı bu değil. Kaidenin fikriyatı cihadı küreselleştirmek. Ha, cihadı küreselleştirmek, bütün yani dünyaya yayılmasını sağlamak. İşte el -Muhim diyor ki, baktım ki, yani bu cihat cemaatleri ve umum, bu İslamı hareketler bir vadide ve yani bizim üzerimize doğru gelen, ha, bizim üzerimize doğru gelen o savaş diğer bir vadide. Yani şu başlamış olan savaşa var olan yapının karşılık vermesi mümkün değil. Ha, mümkün değil o olgunluğa yani o seviyede değiller. Savaşın yani ne mahiyette olduğunu anlamakta yani idraat idrak etmekte zaten güçlük idrak edemiyorlar. Hatta kendisi söyle bir zamanla birçok tartışmalar yaşanıyor vesaire. Yani bunu bazıları izah ediyor şeyh Humus bu ama yani kabul görmüyor. Çünkü o klasik yani cihat anlayışını sen terk etmen bu çok zor bir şey tabii daha sonra Şeyh Usame Rahim rahimullah'tan destek görünce de yani iş oluyor Allah ya yani nahamdo Allah hamdolsun tabii ondan sonra yine yani şu anda bulunduğumuz vakitte maalesef yine bir gerileme. El muhim diyor ki o zaman diyor ben öyle diyor bu düşüncelerimin diyor İslami kesimler şöyle dursun bizzat mucahitlerin ufkundan bir hayli uzak olduğunu gördüm. Mucahitler dahi yani benim ne dediğimi anlayamıyordu. İşte o vakitlerde temel bazı kanatlar bende yer etti ki bunlar fikriyatının temellerini oluşturdu. Ta bunlar yani temel. aslında bu yani cihat nazariyesinin temel fikirleri. O da neydi? Birincisi bu Amerika'nın yani şeye e, kuvveti saldırması bu yeni dünya düzeninin yani ilk belki askeri hamlesi diyor. Bu saldırı hükümetlerimizin ardına saklanmış olan asıl gerçek düşmanı da ortaya çıkarmıştır. Ha çünkü o zamana kadar klasik cihat kime karşı? Herkes kendi yerel hükümetine karşı savaşıyor. Tamam bu anlaşıldı değil mi? Her bir cihat cemaati cihadını kendi hükümetine yönelik cihat üzerine kuruyor. Yani Mısırlıların derdine Mısır'daki hükümeti devirmek. Cezayirlerin derdine Cezayir'deki hükümeti devirmek. Türklerin derdine Türkiye'deki hükümeti devirmek. Yemen'lerin derdine Yemen'deki hükümeti devirmek. Ürdünlerin derdi Ürdün'deki hükümeti de Herkesin yani kendi hükümetini devirmek ve o hükümetin enkazı üzerine şeride İslam devletini kurmak. Şey o yani cihat fikriyatı o. Şimdi diyor ki ama yani bu saldırı neyi gösterdi? Asıl ...asıl yani o bizim... ...yani biz hükümetlere karşı savaşıyoruz ama kendi hükümetlerimize... ...asıl önemli olan onun arkasındaki gerçek düşmana karşı savaşmak. Çünkü onlar sadece araç. Ha, onlar sadece araç. Dolayısıyla kim? Bunlar diyor... ...uluslararası arenada hüküm süren Haçlılar bir. Haçlıların da başında kim gidiyor? Amerika. Onun öncü kolu NATO devletleri... ...yani Avrupa ülkeleri... Ve arkasında duran da İsrail. Yani asıl büyük, yani asıl düşman bunlar. O ittifak etmiş Haçlılar ve Siyonistler, Amerika, İsrail... ...ve onların da öne sürdükleri ve elemanları, tarifesi yani Avrupa ülkeleri... Yani ...batı alemi, ha, batı alemi artı Yahudiler. Öyle diyebilirim, batı alemi artı Yahudiler. Bu durum asıl mücadele edilmesi gereken... ...asıl gerçek ve en tehlikeli düşmanların onların olduğunu... En doğrusu Allah bil amel, her ne kadar meşru bir mücadele de olsa yerel ölçekli ve başımızdaki hükümetlerle sınırlı ve bu eksenle dönüp duran bir mücadelenin muvaffakiyet getirmeyeceğini göstermiştir. Yani asıl yani demek istediği, demek istediği yani şu, bizim asıl düşmanımız Haçlılar, Haçlıların başına çeken Amerika ve Amerika'nın uşakları olan Avrupa ülkeleri, ve bütün bunun arkasında bunun arkasında duran İsrail Yahudiler. Bunlar asıl düşman bunlar. Ha bizim bu yerel hükümetlerle uğraşmamız bu bir şey kazandırmıyor. Bilakis yani çok şey kaybettiriyor. Çünkü hem güç kaybediyoruz hem de yani sen kendi hükümetine karşı savaş içerisinde olduğun zaman yani sen orada savaşman gerekiyor. Gizli bir yapılanma içerisine girmen gerekiyor. Gizli yapılanma Tehlikeleri kendisiyle beraber getiriyor. Bir de sen yani o hükümetin kontrol ettiği alanın içerisinde hareket ediyorsun. Dolayısıyla istediği zaman sana karşı yani harekete geçebiliyor. Ve senin bütün emeğini boşa çıkarabiliyor. Çünkü bir anda senin bütün çalışmanın sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla sen yani o hükümetlere karşı cihadında ...hem çok güç kaybediyorsun... ...hem adam kaybediyorsun... ...hem yani emek heder oluyor... ...yani hem de neticede bir şey olmuyor... ...çünkü neticede onlar sadece birer piyon, bir araç. Yani aslen sana karşı savaşan o hükümetler değil... ...onun arkasında düşman var. Ha, asıl yani o asıl düşman. O asıl düşmanın uzantısı bu, bu hükümetler. Dolayısıyla o hükümetler... ...yani kendi zaten hedef... ...değil veyahut onlarla uğraşmamak lazım diyor... Sonra ikinci mesele ikinci mesele yani muhtasar olarak diyor ki yani düşman ne bir küresel bir saldırıya geçti. Dolayısıyla o küresel saldırıya biz küresel bir direnişle cevap verme mecburiyetindeyiz. Her şeyin küreselleştirilmesi sistemi bizim açımızdan da küresel çaplı bir direniş, bir karşı bir karşı koyma mekanizması sistemi gerektirmektedir. Saldırı küresel, o zaman senin direnişin de küresel olması lazım. Saldırı küresel ama sen yerel, bölgesel bir direnişe giriyorsun. Bir manası yok. Yani o şimdi bak yani özellikle 2011 yani Eylül'den sonra Amerika, İslam'la, İslam'a karşı yani cihada karşı mücadele bütün dünyaya yaymadı mı? Terörle mücadele ismi altında. Terörle mücadele dediğin zaman ilk akla gelen nedir? mücadelenin cihada karşı, Müslümanlara karşı savaş aklı geliyor ve bunu bütün devletler iştirak ediyor. Yani Amerika o ilkin çok yani sınırlı yani bölgesel müdahalelerini mücahitlere karşı ne etti? Bütün dünyaya yaydı. Ve o şekilde yaydı ki yani belirli kodlamalarla savaşıyor. O 2001 sonrası hatırlarsanız Türkiye'de mesela Türkiye'de her bir kaç ayda bir iki üç ayda bir 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 60 kişi El-Kaide ismi altında toplanıyordu. Yani hem kaplancıları da El-Kaide diye topladılar. Sonra bu şeyler vardı. Tenvirci Münevv e, Nurcu bir tayfi var ya. Tenvir Neşriyatı'nın Allah'ım şeysi. Onlar da El-Kaide diye topladılar. Yani herkes isim. Ya El-Kaide. Kim sıkıntı çıkarıyorsa, kim bir göze batıyorsa El-Kaide töhmetiyle topluyorlardı. Ha şimdi hangi kodu kullanıyorlar? İşit. İşit kodu altında nerede olursan ne ol bütün dünyada bak. Bütün dünyada öyle bir sistem kurdular ki sen kim olursan ol en iyi Müslüman da olsan işit töhmeti altında seni alıyor. Ondan sonra aylarca içeride tutuyor. Kimse de demiyor niye aldın. Çünkü iyi işit. Tamam o işit kodunu, mühürünü aldın mı? Tamam. Yani şimdi küresel bir mücadeleye girmiş. Sen senin işin gücün, senin derdinle ben Türkiye'de nasıl devleti yıkabilirim? E mesela Türkiye'de devleti yıkmak değil. Türkiye'de devleti yıksan ne? Hiçbir şey değişmeyecek yani. Ha, hiçbir şey değişmeyecek. Sen dünyanın sen Türkiye'de yaptığın davetin vesaire yani bir şeysi yok. Çünkü zaten sen oradaki yani o hükümetin kontrolü altındasın. Sana ne kadar müsaade ve izin verirsen o kadar çalışma yapıyorsun. Bak Türkiye'de İslami çalışmaların önünü açtı herkes o boşluktan istifade edelim diye yani kendisi ortaya zıpladı ve kendisini gösterdi sonra yine sıktı şimdi topluyor Adnan Oktar mesela Adnan Oktar'ı aldı Ondan sonra onun peşinden Kuytula aldı Nurettin Yıldızla zaten sürekli uğraşıp duruyor Ebu Hanzalayı aldı vesaire yani istediği gibi seni topluyor yani hatta şimdi onlar da Diğerlerine örnek oldu. Onlar da şimdi zaten kendilerine dikkat ediyorlar. Diyorlar ki aman aman biz yani devletle sıkıntıya girecek, e, bizi sokacak şeylere yani hiçbir girmeyelim. Dolayısıyla siz bizi unutun artık. Yani bizim uzak durun, sizden bize sadece sıkıntı geliyor. Küresel bir mücadele küresel bir savaş açmışlar. Sen de ona kürene, küresel bir direnişle cevap vermen lazım diyor. Sonra diyor ki, şunu da anladım ki diyor, bu terörle mücadele özellikle yani kam şeysi, kampanyası dahilinde diyor, yani mücadelelere yönelik işte burada diyor, bu şey yani bu mücadele yerel boyuttan, küresel boyuta taşınacak. Onu o zaman görüyor. Yani o, o zaman görüyor ki bu küresel bir boyuta taşıyacak Amerika bunu ve umum bütün dünyada artık Müslümanlara, cihada ve yani karşı yaptırımlar olacak. Ve e, her alanda yani mücadele verecekler. Sonra diyor resmi dini kurumlar. Onlar diyor hepsi düşman tarafına geç, geçecek. Devletlerin resmi kurumları ve o resmi kurul kurumların alt kurumları ve yani belki resmiyeti olmayan ama yine yani o dini kurumlara bağlı olan işte halk içerisinde dini kurumlar vesaire Bunlar düşman tarafını geçecek, cihat ve diriliş eksenli her türlü yönelimi bastırmak için sefeber edecek ve böyle bir üstlenecekler de diyor. Sonra İslami uyanışın siyasi kanadı, siyasi kanadı diyor. Bunlar istese istemeseler de düşmandan bir parça olacaklar. Çünkü sen içinde bulunduğun sistem... Ve kullanmak istediğin sistem artık Müslümanlara karşı düşman olmuş yani. Ha sen ya o sistemden çıkacaksın veyahut da o sistem içi içinde yerini alma mecburiyetindesin yani. E sistem, sistemden çıkmak istemiyorlar. O zaman ne edeceksin? Sistem içerisinde yerini alman gerekecek. Sistem artık kararını vermiş yani veyahut da bir ilanatlık sistemi artık o şekilde yönlendiriyorlar. Bu sistem artık İslam'a karşı savaşacak. Bunu da geçenler söylediğimi onu anladınız değil mi? Yani bu sistemin yani bu küresel küreselcilerin yani öyle diyeyim. Bu küreselcilerin İslam'a karşı savaşmaların sebebi çünkü onların projesinin önünde sadece ve sadece, sadece ve sadece Müslümanlar karşı koyabilir. Ve özellikle Müslümanlar içerisinde mucahitler mucahitler dolayısıyla bütün şeylerini mücahitlerin üzerlerinde topluyorlar. Yani saldırı, mücahitler. Ve ne saldırı ne manada? Sadece mücahitleri öldürmek değil. Çünkü o onu anladılar. Yani mücahitleri öldürmek bir kar değil. Çünkü mücahitleri öldürdükçe çoğalıyor. mucahitleri ümmetten koparmak. Asıl mesele o yani. Asıl hedef o. Mücahitleri ve cihadı umumen, cihat ibadetini umumen, yani İslam'dan koparmak, ümmetten koparmak mücahitleri. Ötelemek yani, tecrid etmek. Ki... Yalnız garip kalsınlar ve böylece yani yok olup gitsinler. Hem yani onların mücadeler üzerinde yani gücü artsın mücadelere yani yok etmekte, savaşmakta da daha kolay olsun. Hem de yani onlar o şekilde yok olsunlar gitsinler. Tabi Allah'a iman etmedikleri için bilakis Allah'a rakip oldukları için. Yoksa bu küreselciler bunlar <gülüyor> dünya bizim diyorlar yani. Dünyada yani Allah'ın bir hükmü yoktur diyorlar haşa. Allah burada bir şey diyemez. Burada bizim sözümüz geçer diyorlar. Dolayısıyla bu yani kibir bu tekelür içerisinde yani sana karşı savaşıyorlar. Sonra da geri kalan diyor cihatici yapılanmalar diyor. Bunlar da demden dediği gibi bu yeni gelişmiş olan yani bu yeni savaş koşullarına göre yenileyip konuş ...landırmaktan uzak bir şekilde... ...farklı temellerin üzerine yükseltiliyor. Yani bunlar... en yani zamana uygun değil. her yani zamanda olan savaşı... ...idrak etmekte acizler. Farklı programlar... ...yani işi zamanı geçmiş, günü geçmiş... ...olan programlar peşinde de hala koşup... ...gidiyorlar. Dolayısıyla... ...ne diyor? Dolayısıyla terörle... ...mücadele kapsamında alanın, alınan... ...yeni güvenlik önlemleri... ...onları alevleri arasında alt yutacaktı. Ha bu fikirleri o zaman... ...görüyor bak. Yani bu... Evet, bu hala yani bu peşah var tam o o zamanlarda yani bu 90'larda bunu görüyor diyor ki yani bu şey içerisinde bu var olan cihat cemaatleri savaşın yeni halini idrak edemedikleri için ve savaşın yeni haline göre kendini değiştirmek istemedikleri için o küresel saldırı bunları yutacak ha çünkü sadece savaş meydanda savaşmıyorlar. Onlar çok farklı güvenlik stratejileri geliştirdiler. Ama mesela Türkiye'de en büyük tuzaklardan birisi bu birkaç sene önce başlattıkları bu dernekleşme hamlesi. Yani. Bütün yani gizli çalışan cemaatleri işte o eski klasik yöntem o. Eskiden cemaatte nasıl çalışırdı? Hepsi gizli çalışırdı. Gizli, gizli sohbetler, gizli dersler hep böyle ya yani, bu çalışma uslubu buydu yani. Aşın o gizli olanları gün yüzüne çıkardılar. Görünür hale getirdiler. Nasıl dediler ki çalışın. Biz sizinle sizinle de bir derdimiz yok. Sadece ne kendinize resmi bir bir hale girin. Sonra siz istediğinizi yapın ve hakikaten de ne ettiler? Dokunmadılar. Düşünün yani... ...devre dahi Türkiye'de haber siteleri vardı vesaire vesaire yani kendi propagandalarını yapıyorlardı. Ondan sonra tayin etti, tespit etti istediğini alıyor, istediğini bırakıyor. İstediği gibi yapıyor yani. Ha kontrol. Senin üzerinde kontrol oluşturmak ve sana yani sana o şeyi de vermek ha, Yani o bilinci de vermek. Bak sen benim elimdesin yani. Aslen, asıl asıl güyenin yani kazandığı yer orası. Çünkü cemaatlerine cemaatle öyle bir yani bir korku aşıladı ki yani bunlar bizim her halimizi biliyorlar. Dolayısıyla aman ha yani yanlış yapmayalım. Yanlış insanlarla bir temasımız olmasın yoksa bizim fişimizi çekecekler. Şimdi diyor ki yani bu benim bu fikriyatım o zaman artık yani bu şeyi tetikleyen ha bu Amerika'nın Arabistan'a askeri olarak girmesini ve bunu da o yani Suud yönetimin izniyle yapması artı Suudi Arabistan'ın o ilmi organlarının fetvasıyla yapması artı bütün İslam alemindeki bütün yönetimlerin desteğiyle yapması artı İslam alemindeki ulema, umara yani cemaat emirleri hepsi desteğiyle yapması artı İslam halkının buna tamamıyla tepkisiz kalması vesaire bütün bunlar her çıkış noktası burası. Buradan diyor ben diyor bu fikirleri yani edindim ve anladım ki burada yani bu Suudi Arabistan'ın bir hamlesi değil veyahut da bu Kuveyt'in ya da Saddam'ın Irak mesela bir hamlesi değil yani. Yani biz bugüne kadar hep ya bak Vakkiye yani Şeyho Musab 80'de Suriye'de, 82'de, hamma olaylarına yani Suriye'deki cihada iştirak eden birisi. Suriye yönetimine karşı iştirak eden, yani savaşa iştirak eden birisi. Yani o biz bugüne kadar, yani bu yerel hükümetlere karşı savaşmamız bir şey değiştirmedi yani. Bir şey meydana getirmedi. Çünkü o yönetimler birer piyon, yani onlar birilerinin elinde, birileri onları istediği gibi kullanıyor. O kullananlar asla biz onlara karşı savaşma durumundayız. Ama diyor ben bu fikrimi kimseye anlatamadım. O zaman 90-91'de 90, yani ki yine bunu asla anlaması gerekenler işte o zaman o dünya üzerinde belki diyebilirsin ee bu cihadi hareketlerin zübdesi o zaman peş ağırdaydı. 90-91'de ve daha sonra da zübdesi ya çünkü... O zaman yani cihat ehli, cihat elleri orada toplanıyordu. Onlara anlatım anlatamadım diyor. İşte burada diyor ki, yani onlara bu fikrimi anlatmaktan korkuyordum. Ama diyor, keşke yeterli cesarete sahip olsaydım da, 91 yılı başlarında cihat hareketinin bazı ileri gelenlerini, öncü komutanlarını ve önemli isimlerini bir araya getirip, bu düşüncelerimi onlara özet bir şekilde söyleyecek, söyle şöylece ifade edebilseydim. İslami hareketler, yani burada o gün yani şey, şey, durumu biraz özetlemiş. İslami hareketler iflas etmiştir. Ve yakın bir tarihte çoğu hizipleri ve öncüleri ile birlikte düşmanın cephesinde yerini alacaktır. Yani bu İslam hareketlerin çoğu diyor yani iflas etmiştir ve ne edecektir? Düşman safında yer alacak. Bunlar ya inhirâfa uğrayıp Gönüllü olarak bu cepheye katılacak ya da yeni dünya düzeninde kendisine bir yer bulmak için buna zorlanacak veya doğal olarak o cepheye kayacaktır. Şu andaki Türkiye'de ahval gibi. Birçok cemaat zaten yani senin senin karşısında duruyor artık. Bir, ama Türkiye'de yani Türkiye'de kalmayı tercih eden her bir cemaat er geç... ...karşı tarafa kayacak yani. Bunun başka şeysi yok. Çünkü sistem öyle kurulmuş. Yani o sistem içerisinde sen kalacaksan... ...o sistem içerisinde er geç yani. Er geç sen o sistemin... ...yani tarafına kayma mecburiyetindesin. Çünkü yoksa... maslaklarını koruyamazsın. Ha o... ...senin masraat zannettiğin... ...ve idame etmek için... ...her şeyi yapmaya çalıştığın o masraatlarını koruyamayacaksın... Çünkü onları, onları da sana ne diyor? sistem açıyor. <gülüyor> Zira bunun aksi bir tercih, cihat yoluna baş koymak ve çatışmak demek olacaktır. Ya bu da çok mu? Çünkü öyle bir hale geldi ki diyor, yani sen ya artık küresel savaş o demek. Yani her yönden ve her tarafta savaşını açmış. Sen artık o savaşın dışına durma durumun yok. Tamam yani ya sen o, ya sen o sava yani savaşın içerisindesin, ya bir tarafı bir tarafta durma mecburiyetindesin. Sen iki, iki tarafın ortasında duramazsın. Düşün savaş meydanındasın. İki taraf birbirine karşı savaş pozisyonu almışsan ortada duruyorsun. Bu mümkün değil. Bir tarafı tercih etmen lazım. yani. Bir tarafa geçeceksin. Yani şöyle bir kenara geçeyim ben de kenarın izleyin. Öyle bir lüksün yok. Tam çünkü sistem artık o boş alanları kapatmış. Eskiden o boş alanlar vardı. Tam ama o siz yani o küresel saldırı zaten o yani. Ha boş alanlar yok artık. Sen niye bana karşı savaşıyorsun? Veyahut da benimle beraber benim savaştığıma karşı benimle beraber savaşıyorsun. Dolayısıyla diyor bak yani zira bunun aksi bir tercih yani düşman yanında cephe almamak, cihat yoluna baş koymak ...ve çatışmak demek olacaktır. Ki zaten onlar... ...bundan geri duru bir haldedir. E zaten bunu istemiyorlar. O zaman ne edecek? İstese de istemese de... Ya ...istese de istemese de yani. O tarafa kayma mecburiyetinde. Şu anda mesela Türkiye'de... ...o kayma gerçekleştiği gibi. Ha şimdi tabii kayma ne manada? Ha, tamam tam manasıyla devlete dahil oldu... ...hükümet taraftarı oldu... mesela manasında değil. Ha, öyle değil ama bunun... ...şeyleri var, dereceleri var. İlk basamaklar var. Nihai son basamaklar var. Yani biz cema öyle cemaatler de var. Zamanında beraber cihat ettiğimiz cemaatler şu anda hükümetçi yani. Hükümetçi cemaatler. Ve sana karşı, yani sana muhalif olan ve seninle belki gerekse belki sana karşı savaşacak olan cemaatler. Burada olduğu gibi yani. Burada da öyle değil mi? Burada bazı e, taraflar var. Sen bunlarla beraber bundan birkaç sene önce sen beraber aynı tarafta savaşıyordun. Şimdi onlar sana karşı savaşmayı hazırlanıyorlar. Bize yani cihat yoluna baş koyanlara gelince önümüzde iki veya üç yıl gibi bir süre durmaktadır diyor. Tabi Osman diyor yani 91'de. Bu sürenin sonunda hareket açısından tam bir çıkmaz yola gireceğiz. Göğünlük açısından tam bir kıskaç altına alınacağız. Bu geleceği o zamanki anlayışıma göre söylüyorum. Değiştirmenin tek mümkün yolu düşünme yollarımız. Ha işte orada. Düşünme yollarımız, askeri ve medya eksenli çalışma yöntemlerimiz, örgütlenme yapımız, üzerine odaklanmak ve bunları hem köprü hem de geniş çaplı bir değişikliğe tabi tutmak. Ama bunu yapacağınızı zannetmiyorum. Yani öyle demek isterdim diyor o zaman ama bu... Bunu söylemeye de cesaretim yoktu. Çünkü eğer böyle bir şey demiş olsaydım tabii ki böyle bir şey o zaman itibariyle ne, mak ne makuldu ne de mümkün. Yukarıdaki yukarıdakine benzer sözleri dillendirmek çöküşü müjdelemekten gayri bir kapıya çıkmazdı, çıkmayacaktı diyor. Yani burada zaten bu anlaşılacak şeyler değildi. Bunları ben söylemiş olsaydım sadece yani moral bozacaktım sadece maneviyat bozacaktım sadece yani bir yani kötü bir gelecekten haber verecektim. E zaten kabul görmüyor. O zaman insanları fitneye düşürmenin de manası yok. Yani söylemeliyim diyor. Ama zamanla görüldü ki bölgesellik, gizlilik, piramitsi örgütlenme temelinde yükselen cihadi hareketler veya silahlı örgütler diyor, silinmek ve başarısızlığa uğramak yolundadır. Zira yeni dünya düzeni treninin harekete geçmesiyle birlikte yaşanan küresel değişim sürecini hakkıyla kavrayamamıştır. Bu değişim sürecinin kendisine yönelecek siyasi ve güvenlik boyutlarını anlayamamış. O cihadi cemaatler. Yani ya, o savaşın mahiyetini anlayamadıkları için, saldırının mahiyetini anlayamadıkları için e, bu klasik cihat yapılanması diyor bunlar diyor yani hepsine yok oldu gittiler. Sonra burada bir 91 yılı yazı diyor bir yeni dünya düzeni siyasi denklemi diye bir şey. Yani bir dersler veriyor Şeyh olmasa o zaman El-Muhim. Er Ve böyle bir denklemden bahsediyor. Denklem yeni dünya düzeni kime karşı? Silahlı cihadi kanata karşı. Yeni dünya düzeni mücahitlere karşı. Tamam. Yeni dünya düzeni bir taraf diğer tarafta mucahitler Kim o yeni dünya düzeni? Haçlılar ve başları Amerika bir, artı Siyonist Yahudiler başları İsrail. Yani bir haçlılar ki onların başını Amerika çekiyor artı Siyonistler ondan başını İsrail çekiyor. Artı burada zikretmedi ama yani artı kimler? Bunların yani tebası yani Avrupa ülkeleri, NATO ki belki bunları haçlılara dahil edebilirsin sonra artı Müslüman diğerlerdeki mürtet yöneticiler artı ehli sünnetin düşmanı muharif kesimler yani aslen ehli sünnetin bu düşman Şia vesaire Nusayriler, Dürzüler vesaireler ha bu ehli sünnete düşman olan taraflar artı ehli sünnetin resmi dini çatkısı yani o resmi kurumlar o mürtet yönetimlerin altında yer alan resmi kurumlar ve onların uzantıları artı ...demokratik İslamcı hareketler. Bu siyasi İslamcılar. Bütün bunlar bir tarafta... ...yeni dünya düzeni bak. Bunlar yeni dünya düzeni yani. Onlar hepsi yani... ...bütün bu yapı... ...senin karşına duran sana karşı... ...düşmanlık yapan yapı yani. Diğer tarafta diyor silahlı cihada yapılanmalar. mucahitler Böyle bir... ...savaş içerisinde deyiz diyor. E tabi bunu... ...hatta diyor ki bak hemen ardından bu düşünceler diyor o zaman itibariyle büyük bir tartışma sebebiyet vermişti. Ama ne acıdır ki geçen geçen 10 yıl 92 binler arası bu düşüncelerin doğruluğunu gayet açık bir şekilde ispat etti. Yani 91 falan işte zamanlarında Pakistan'da da bu saldırı kendisinin etkilerini göstermeye başlıyor ve artık yavaş yavaş Peşar'da artık e, muhacirlere karşı saldırılar başlıyor ve birçoğu Pakistan'ın Peşawar'dan kendi ülkelerine dönmeye başlıyorlar. Orada da yeni bir mekanizma devreye giriyor. Tam yani işte onu Chehu Ebumusum bahsettiği o yani. Her yerde o güvenlik ne diyorlar tedbirleri aldıkları yani o küresel savaş içerisinde. Şimdi buradan Peşawar'dan mesela Peşawar'da onlara karşı Pakistan devletinin hükümetini Onların üzerine gönderdiler. Yani oradaki peşavuradaki muhacirler, mücadelerin üzerine. Onlar nasıl bir çıkar, nasıl bir e, çağrı neydi? Peşavuru terk etmek. Peki nasıl, nereye terk edeceksin? Yani ülkene döndü. Ülkelerine dönenler de kendi ülkelerinde hapsedendiler. Şu anda mesela burada olduğu gibi. Sistem hazır yani. Burada Burayı karıştırıyor. Burada fitneler meydana getiriyor. Burada o fitneleri sabredemeyenler ne, çareyi nerede buluyorlar? Kendi ülkelerine geri dönmekte. Geri döndükleri yerde de paket ediyorlar. Ha? Ha, zaten şey hazır. Töhmet hazır. İşitsin bitti. İşit olduğun zaman zaten kafadan, senin zaten yani yargılama sürecin belli yani. Yani ikinci, üçüncü mahkemeden evvel çıkamazsın. Yani sistem hazır. Tamam Sadece yani seni o sisteme <gülüyor> seni makineye koyuyor. Ondan sonra o Makine de sen artık neticeye doğru gidiyorsun. Burada bırakalım. Subhanek Allahumma, hamdik Allahname.